Hanım 20 yıllık evli ve 3 çocuk annesidir. Eşi Mustafa Bey işçi emeklisidir. Her evlilikte olan sorunlar dışında büyük kavgaları olmaz, asgari müşterekte orta yolu bulan çiftimizin en temel sorunu Mustafa Bey'in kaygılı mizacıdır. Mustafa Bey kaygıları yüzünden yıllarca sıkıntı çekmiş, bu sıkıntıları Sevgi Hanım'a da yansıtmıştır. Evlendikleri günden beri Mustafa Bey hem aile hem de iş hayatında ufak sorunları büyütü yoğun kaygı yaşar, etrafındakilere de onun bu durumundan etkilenirdi. Sevgi Hanım eşi Mustafa Bey için her durum ve olayda hep kötü ihtimali düşünerek önlem almaya çalışması hepimizi yordu diye yakınıyordu. Sıradan günlük mevzularda dahi ya şöyle olursa ya böyle olursa diye diye hayatın tadını kaçırmakta üstüne yok diyordu. Ve ekliyordu ne zaman yolculuğa çıkacak olsak erkenden hepimizi kapıda hazır ister, geç kalacağız, trafik olacak, yağmur başlayacak gibi vesveselerle hepimizi bunaltırdı. Misafir geleceği zaman 4-5 gün öncesinden huzursuzluğu başlar, ne ikram edileceğini söyler, evin temizliğine karışır, aman evde bir eksik olmasın diye söylenirdi. Emekli oluncaya kadar iş yerinde bir sıkıntı olsa beni işten çıkaracaklar, işten çıkarırlarsa nerede çalışırım, nasıl iş bulurum, kirayı nasıl öderiz diye daha işten çıkarılma durumu yokken uykuları kaçardı. Çocuklar dışarı çıktığında biraz gecikseler, telefon eder, ulaşamazsa kaygıdan yerinde duramazdı. Ya başlarına bir şey geldiyse, ya kazağa geçirdilerse, ya kapkaça uğradılarsa diye hep kötü senaryolar yazıp kaygılanırdı. Sevgi Hanım eşinin kaygılarından öylesine bıkmıştı ki yıllarca onu teselli etmekten ''Bir şey yok, kuruntu yapma, kötü bir şey olsa tez duyulur.'' demekten çok yorulduğunu söylüyordu. ''Çok düşündüm boşanmayı ama üç çocukla yapamadım. Bu yaşa geldi, emekli oldu, hala devam ediyor kaygıları. Ne yapacağımı bilemiyor.'' diyordu. Evet Sevgi Hanım'a ve kaygılı eşi olanlara bakalım bugün uzmanımız neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir adım adım insanla evlerinize, yüreklerinize geldik. Yine bir psikoterapi tadında program olacak inşallah. Bismillah diyelim. Kaygılı bir eşle evli olmayı bugün konuşacağız. Sizler bu konudan müzdaripseniz hemen birazdan ekrana gelecek olan... Adım adım insan Instagram hesaplarından bizlere sorularınızı yazabilirsiniz. Ve öykümüzü değerlendireceğiz bugün. Bu öyküde bugün e, Sevgi Hanım'ın eşi Mustafa Bey'in kaygılı mizacı var. Ve evlilikte herkesi etkileyen, aile bireylerini etkileyen kaygılarını, sorunlarını konuşacağız. Nasıl bir tedavi planı çıkaracağız bunu da anlatacağız efendim. Kiminle, çok kıymetli psikologumuz ve aile danışmanımız Neriman Yıldız hocamızla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. İyiyim çok teşekkür ederim. Siz Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum hocam. Evet evlilik konuşacağız yine sizinle ama evliliğin farklı bir durumunu, kaygılı bir eşle evli olmanın zorluklarını evet. anlatacağız. Ama başlayalım mı bir kaygıdan başlayalım, kaygıyı tanımlayalım. Bir de çok merak ediyor insanlar değil mi? Neden bazı insanlar kaygılı bazıları değil? Bu kaygı acaba çok çüklükten bağlanma süreçlerinden mi geliyor nedir ne değildir? Sözü size bırakıyorum hocam buyurun. Evet şimdi kaygı deyince hep aklımıza olumsuz şeyler geliyor ama kaygının tanımını şöyle yapıyoruz. İnsanların sürekli olarak hep gelecekte kötü bir şeyler olma ihtimali veya olmasa bile olacağı algısıyla sürekli bir endişe, sürekli bir gerginlik, sürekli huzursuzluk halidir. Eğer bu iki haftadan fazla sürüyorsa kaygı bozukluğu adını alır. Eğer altı ay gibi bir sürece yayılıyorsa yaygın kaygı bozukluğu adını alıyor. Şimdi neden kaygı bazı insanlarda bu kadar çok büyük boyutlara gelebiliyor? Birincisi kalıtsal bir yatkınlık her hastalıkta olduğu gibi. Kalıtsal bir yatkınlık var ama daha çok çevrenin etkisi var. Çevrenin etkisi derken kaygılı bir ailede büyümesi, anne babanın aşırı kaygılı olup çocuğuna aşırı koruyucu tavırlarla, hani Dünyanın hep büyük tehlikelerle dolu olduğunu, sürekli başına bir şeyler gelebileceği için korunmaya çalışan bir çocuk, sürekli kanatları kırılan, kozadan çıkamayan bir tırtıl gibi. Aynı şekilde o çocuk da hayata kanatları biraz kırık olarak, biraz kaygılı, baş gücünü de çok küçük görerek. Aslında şöyledir kaygısı çok büyük olan insanlar. Genelde hayatı çok büyük tehlikelerle dolu fakat kendi baş etme gücünü çok daha yetersiz olarak görmeye başlarlar ve bu şekilde yetiştirilmiş bir çocuk da hayata biraz daha ürkek, daha kaygılı başlayabilir. Hı hı. Şimdi e, kaygılı bağlanma dediğimiz olay aslında 0-3 yaş. Hep biz 0-6 yaştaki çocukluk dönemini hep temel alıyoruz. Bunun da en çekirdeği hani bizim programlarımızın, şemalarımızın yüklendiği 0-3 yaş arası çok önemlidir. 0-3 yaş döneminde e, bağlanma stillerimiz var. Anne ile çocuğun 0-3 yaşındaki bağlanma stili. Eğer anne çocuğun ihtiyaçlarını vaktinde yeterince karşılamışsa ona sevgiyle dokunmuşsa kendisi de stresli değilse dokunuşlarından çocuklar bunu anlayabiliyorlar, bebekler ve dolayısıyla eğer çocuk bunu hissediyorsa ben seviliyorum, bu dünya güvenilir bir yer, insanlar güvenilir diye bir algı oluşturuyor. Temel çekirdek şeması ya da işletim sistemi bilgisayarın. Sonrasında eğer e, bunun bu olamazsa, eğer bu güvenli bağlanma olamazsa ki özgüvenin kaynakları da taburaya iniyor. Evlilikteki bağlanma sorunları bile ta buraya inmekte. O yüzden e, Kaygılı bağlanma dediğimiz olayda da anne çocuğun ihtiyacını bazen karşılıyor bazen karşılamıyor tutarsız bazen çok sevgi dolu bazen çok hırçın bir anne yani e, duyguları da iniş çıkışlı olunca çocuğa dokunuşları stresli kimi zaman sevgi dolu çocuk o zaman e, bu çılgına dönüyor bu tutarsızlık aynen anne babanın e, tutarsızlığı gibi yetişme tarzında çocuk e, demek ki kaygılı bir şekilde yani bazen geliyor bazen gelmiyor ihtiyaçlarım ya da annemi bazen çağırıyorum Geliyor bazen gelmiyor. O zaman ne oluyor? Demek ki sevinmiyorum ya da her an beni terk edecek. Annem beni sevmiyor gibi düşünceler ulaşabiliyor ve e, temelde beynine bilinçaltına bunlar kazınıyor. İşte böyle olunca da insanlar hayata biraz daha e, iki e, bir sıfır mı diyelim ya da eksi bir sıfır olarak hayata başlamış oluyorlar. Evet. Çok güzel bir giriş oldu aslında bu. O zaman şöyle bir e, özet yapalım. E, aslında kaygılı mizacın temelleri 0-3 yaş arasında atılıyor bağlanma sürecinde. İki aile tipi var efendim. İki aile tipinde de aynı şey oluyor. İkisi de birbirinin zıttı. Birisi çok korumacı, aşırı derecede baskıcı aile varsa bir de çok fazla ilgisiz. Gerçekten ilgilenmiyor, derdini dinlemiyor, kendi halinde büyüyor çocuk. Böyle hani nasıl büyündüğü hani hep, hepimiz Allah'a emanetiz de hani bu deyim vardır ya Anadolu'da Allah'a emanet hani salıyor çayıra Saladım. gidiyor. Ailede bu şekilde. Bu iki aile tipindeki çocuklarda kaygıya yatkının daha çok görüldüğünü biz görüyoruz. E, dolayısıyla biz buradan yetişen çocukların evliliklerinde eşlerine karşı, işlerine karşı bile herhangi bir herhangi bir şeye karşı bağlanmada kaygı Temelli bağlandıklarını görebiliyoruz diye bunu özetlemiş olduk. Peki hocam biraz e, madem kaygılı insanların özelliklerinden bahsedelim ki bu bizim öykümüzde Mustafa Bey'di. Ama bazen kadınlar oluyor bazen erkekler oluyor. Evet, çoğunlukla e, kadınlar. Değil mi? E, kadınlar oluyor. Ben çok nadir gördüm. Hatta bir vakaya çalıştım. Gerçekten erkeklerini hala çalışıyoruz devam ediyoruz. Şimdi kaygılı insan biz nasıl anlarız? Nasıl özellikleri vardı? Onlar hayata nasıl bakarlar? Yetişkin olduklarından hani bu çocukluğu anlattık. Evet. Yetişkinler. Geçişkinliklerinde şey? de hayatın belirsizliğine tahammül edememek var. Yani belirsizlikler onları çok fazla kaygılandırıyor. Her şey mükemmel, düzenli gitsin. Her şey rutininde devam etsin. Ama yani böyle olan değişikliklerde çok fazla huzur olup çabuk uyum sağlayamama gibi özellikler görülebiliyor. Ve kendilerinde yetersiz hissetme. Aslında olan tehlikeleri olduğundan çok fazla görmek buna biz bilissel hatalardan bir tanesi felaketleştirme. Felaketleştirme bilişsel hatasını çok yaparlar. Bir de e, olumsuzu e, süzüp alırlar her konuda. Yani mesela e, hayatta olumlu şeyler de vardır, olumsuzlar da. Ama beynimizin çalışma düzenine uyum sağlarlar büyük oranda. Çünkü beynimiz e, hayatta kalma güdümüze e, şey yaptığı için, yani, nasıl diyeyim cevap verdiği için e, öncelikle tehlikeleri, gözününle alır yani onu fark eder ve bu insanlarda o tehlikelerin peşine takılıp giderler. Halbuki hayatta güzel şeyler de vardır. O zaman biz ne yapacağız? Hayatı acısıyla güzellikleriyle iyilikleriyle kötülükleriyle hep beraber bir bütün olduğunu yani hayat hep güzel gitmeyecek. Bunu baştan kabul etmek gerekiyor ama bu insanlar hani acıya karşı biraz dayanıksız psikolojik olarak da dayanıksızlıkları da var. Hani hassas insanlar kalıtsal olarak yatkınlıkları var çok hassaslar ama bunun yanı sıra büyütülme yetiştiği geçirme tarzlarında aşırı derecede dünyayı çok tehlikeli bir yer olarak gösterilmiş olması var ama burada kendilerini yetersiz görme hani e, sorunlarla baş etmeyi e, konusunda kendilerini yetersiz görmeleri hayatı felaketleştirerek görmeleri ve olumluyu değil de olumsuzu süzme, süzüp almaları ve olumluyu küçültüp olumsuzu büyütme. Genelde bu üç tane bilişsel hataya rastlıyoruz kaygılı insanlarda. Ee, olumluyu küçültüyor mesela e, sınav kaygısında mesela kendisinin daha önceki başarılarını hani hep bir şans öyle işim rast gitti hoca kolay sordu diyebiliyor. Ama e, başarısızlıklarını daha çok abartabiliyor. Yani yine başarısız olacağım hani en küçük bir başarısızlık onun için büyük bir tehlike gene olacak gibi düşünebiliyor ve o yüzden e, hayatta biraz daha e, ülkek biraz daha girişim gücü e, kısıtlı ve şöyle bir şey kendi hapishanesinde yaşıyor aslında Yiyilik yaşam kalitesi kapalım çok düşük oluyor. Yani hayatı coşkulu bir şekilde, varoluşunu coşkulu bir şekilde yaşayamıyor. Aslında yaşamak istediği hayat bu değil. Özgür olmuyor içinde. Kendi özgürlüğünü kendisi kısıtlıyor. Yani kendisini bir kafese kapatıyor. Yani bütün riskleri elimine edeceğim. Her şeyi kontrol edeceğim ve ondan sonra ben tek tüze bir hayatta tehlikesiz bir şekilde yaşayacağım diye düşünüyor. Ama böyle bir hayat da onu çok mutlu etmiyor. Evet maalesef. Evet efendim kaygılı insanlar hayata nasıl bakar bundan bahsediyor. Bahsettik. Hadi gelin biraz öykümüze, ee, şöyle bir inelim, bir analiz edelim bu evliliğim. Çok uzun öykümüz. Ben böyle kısa özet yapacağım. Ee, Mustafa Bey. Emekli olmuş ama emekli olana kadar da hep kaygılıymış. Vardır belki etrafınızda ya da şu an evinizde sizin eşiniz. E, misafir gelmeden 4-5 gün önce panik başlar bir evde. Ne ikram edilecek? Ev pis şimdi tamam salgın dönemi, pandemi sürecinde yok bayanlar. ama pandemi sürecinde bir askıya alalım. Normal şartlar altında e, evde bir teyakkuz haline geçilir. E, eyvah ne ikram edilecek? Şu eksik mi bu eksik mi diye. ama 4-5 gün öncesinden. Halbuki misafirin gelmesi 2 saat kılı bir panik olur hepimizde. Normal olan budur. İyi ağırlamaktır amaç. 5 gün öncesinde böyle bir durum. Yolculuğa çıkılacağı zaman evet hepimiz bizim de aile geleneğimizdir. Sabah namazından sonra erkenden yola düşülür bir yere gidecekse. Fakat hadi trafik başlayacak. Çabuk olun. Valizler orada mı? Pasaportları aldınız mı? Hani şu modda Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Ya yağmur yağarsa ya şu olursa, ya bu olursa gibi. Yani hayatın hep her alanında burada hep yağ evet. kelimesi var, evet. değil yani mi? Geleceğe yönelik. Evet. evet. Ve dikkat edersek de hep insanların çok önem verdiği konularda oluyor. Mesela kimse işini çok önemser. Ya işimi kaybedersem. Bazı eşini çok önemser. Der ki ya işim beni aldatırsa. Hmm. Sonra çocuğumun başına bir şey gelirse en çok da annelerin. Ya çocuğumun başına bir şey gelirse, ya sağlığımı kaybedersem pandemi. Döneminde. Yani bu şekilde hep böyle e, şeye benziyor bulutlar, bulutların üzerine yazılar ve o yazılarda hep e, kötü şeyler var ama hep dikkat edersek hep böyle çok önem verdiği konularda insanların e, ya kalıplı düşünceleri var hassas oldukları evet konular. hassas oldukları konular aileye önem veriyorsa mesela çocukluk çağında ya anneme bir şey olursa diyen çocuk ileride de ya çocuğuma bir şey olursa demeye başlıyor kendisi anne olduktan sonra da yani neyi önemserse hedeflediği şey hep oradan vuruyor yani rahatsızlık onu oradan vuruyor. Aslında hani biraz Sevgi Hanım ve Mustafa Bey size geldiler ve durumu Sevgi Hanım şikayetleniyor daha çok tabii bu durumdan etkilenen. Biz buradaki öyküde neresinden tutup ne yapmamız gerekiyor ama şu bir gerçek burada kranikleşmiş bir kaygı modeli var. Evet. Yani 20 yıllık evlilik ben 20 yıldır bunu çekiyorum diyor. Yaygın kaygı bozukluğu evet. tedavi edilseydi aslında o kadar böyle yaşamak zorunda kalmayacaklardı. Yani 6 ay sürmüşse bir, e, bu şekilde yoğun bir kaygı o zaman tedavi edildiği zaman aslında geri kalan 10-20 yıllarını kurtarabilirlerdi. Yani bu rahatsızlık tedavi edilebilen bir şey. Yani bunun hani ilaç tedavisi vardır hekimler tarafından ama hekimler ilacı verdikten sonra hani antidepresan veya ansiyolitik denen rahatsızlık ilaçlarını veriyorlar. Ama önemli olan da bunları bıraktığı zaman geriye dönüş yaşamaması. İşte burada psikoterapi devreye geliyor. Bilirsel davranışlı terapiler bu konuda çok etkili ve artı IMDR dediğimiz bir özellik çok bugünümüzde etkili olan bir yöntem, terapi yöntemi. IMDR'da da insanların psikolojik sağlamlığını, hani tolerans penceresi diyoruz, onu genişletiyoruz kaynak yükleyerek. O insanın başarılı olduğu yönleri, iyi olduğu yetenekli veya sosyal destek sistemleri, geçmişteki güzel yaptığı başarılar, mutlu olduğu konular hepsini kaynaklarını ona yükleyerek tolerans penceresini genişletiyoruz. Veya bilimsel davranış terapi ile gidiyorsak da orada da düşüncelerinin bir düşünce oluşturulması, Olduğunu, bunun sadece bir düşünce olduğunu ve bunu sorgulamayı öğretiyoruz. Yani bu düşünce eğer e, gerçekten ol, e, olma ihtimali ne kadar? Hı -hı. Hani gerçekten böyle bir düşünce olabilir mi? Yani yoksa ben mi çok fazla kötü Buraya düşünüyorum? Buraya gelelim hocam. Siz en ne olur? direkt ama daha başındayız. Evet. Buraya geleceğim ama daha detaylı alacağım ama bir gül koyarak şunu e, geçelim istiyorum. Şimdi tamam burada kronikleşmiş ve yaygın bozukluğu olan bir vakamız var. Şu an ekran başında. Ee, yine böyle bir durumda ve kaygılı bir eşle yaşıyor. Şimdi Kaygılı bir eşle yaşayanlar kaygıdan müzdarip kaygılı olan zaten. hani e, Zaten mutsuz. Müzdarip, mutsuz ama bir de onlarla yaşayanlar da mutsuz ve evet. e, sıkıntılı. Şimdi o zaman biz kaygılı eşin, o mizacının evliliği nasıl etkilediğinden bahsedelim. Hı hı. Mesela kaygılı bir eş var, burada Mustafa Bey var. Genel anlamda böyle pimpirikli. Her şeye karışıyor, her şeye müdahale ediyor ve her garantici. kontrol etmek istiyor, evet. Böyle bir eşi var, karısı ya da kocası. Bu evlilik, bu evlilik portresini bize bir çizebilir misiniz? Nasıl bir evlilik olur bu? Evet burada kesinlikle kaygılı bağlanmanın evliliğe yansıması şeklinde olur öncelikle. Yani küçükken nasıl ki annesine tam olarak bağlanamıyorsa, korkuyorsa, hep beni terk eder giderse diye düşünüyorsa aynı şekilde evliliğinde de eşine bunu yansıtıyor. Yani en çok bam teli burada. Yani eşim beni terk ederse, eşim beni artık sevmemeye başlarsa, sıkılırsa, ailem dağılırsa en çok bu konuda eşini çok fazla kontrol etmeye başlıyor. Neredeydin, nasıl gittin, ne yaptın? Nereydeydin kimlerleydin hani bu kıskançlık boyutu da var ama hani başlangıçta bir sahiplenme gibi gelebilir diğer eşe hani beni sahipleniyor gibi hoşuna gidebilir ama zamanla bundan çok fazla muzdarip olacak daralacak ve diyecek yani güvenilmemiş olmak da insanın içindeki en kötüyü çıkarıyor neden ben kötü bir insan mıyım ben güvenilmeyecek bir insan mıyım hani sağlıklı olan eşten bahsediyorum. Yani e, evliliği cehenneme döndürebilir diyebilirim. Yani onunla yaşamak da e, diğer eş için zor olabilir. Hı hı. Ama kendisi için zaten çok zor. Evet. Peki kaygılı bir eşimiz varsa. Mesela Sevgi Hanım, e, burada ben e, bu arada kitabımda Dengi ile yine evliler kitabında kaygılı bir eşle evli olmayı yazdım. Bir program olmuş oldu bu aslında o, o, o sadece o bölüm. Deması olmuş olsun. Değil mi? E, hani. Evet kaygı bozukluğu olan kişinin bir tedavi olması gerekiyor. Psikoterapi yardımı, psikiyatrist yardımı alacak, antidepresini alacak e, kaygılı bir eşle evli olan ne yapacak burada? E, o kontrolü, hani kaygıyı biz istediğini yaptıkça o kaygı hiçbir zaman geçmeyecek. Mesela evet. ne yapıyor? 4-5 gün içerisinden başlıyor. Gelecekler kontrol edecek ya da salgına yakalanma korkusu var ve sürekli Hı -hı. evi temizletiyor sürekli oraya mı dokundun nereden geldin kimle görüştün kimi aradın dışarıdaydın biriyle mi görüştün çok yakın mıydın maskeni taktın mı hadi biraz günümüze uyarlayalım o zaman evet. bunu şimdi böyle bir işte eşle... şunu mu diyeceğiz karısı olarak taktım maskemi şununla görüştüm bunları... al sana rapor al böyle. <gülüyor> Böyle bir yaşayacak şimdi. O kadar zor ki biz burada kaygıyı nasıl yönetebileceğine dair birazcık onu rahatsız edecek, yirte edecek, kaygısıyla yüzleşebileceği noktalara nasıl getirebiliriz? Evet. Önemli değil mi hocam burası? Evet. Şimdi evlilikte sınırlar konusu var. Hı hı. Öncelikle bireysel e, sınırlarımızı güzel bir şekilde çizmeliyiz. Hı hı. Yani her ne kadar karşımızdaki insan kaygılı da olsa onu anlıyoruz tamam onu seviyoruz ve sevdiğimizi de onun sevgi diline, hitap ederek ki en çok sevilmediğini hissettiği için bu insanlar hani en çok küçüklükte sevilmiyorum terk edileceğim, korkusuyla kaygılı bağlanmayı evliliğine taşıdığı için öncelikle sevgi konusunda onu mutmain etmek lazım. Hani seviyorsunuz ama belli etmiyorsanız bu insan ne yapıyor? Zamanla hırçınlaşıyor çünkü sevgisizlik insanı hırçınlaştırır. Yani daha çok kontrol etmeye başlıyor. O yüzden sevgi konusunda onun sevgi diline, yani burada e, işaret etmek istediğim hani seviyorum ve gösteriyorum olabilir ama onu, o acaba onun anladığı şekilde mi hissettiriyoruz? Onun hissedebileceği şekilde sevgimizi ifade ediyor muyuz? Konuşmalarımızla, davranışlarımızla bunu ifade etmek birinci kural. Yani sevgi en iyileştirici konumdur. İkincisi e, güven verici davranışlar. Hani bu sürekli güvence vermek değil. Şuradaydım, buradaydım sürekli hesap vermek değil. Tutarlı davranmak. Hani biz diyoruz ya anneyle tutarlı bağlanamamış çocuk. Çünkü bir gelmiş ihtiyacı girilmiş, bir gelmiş gitmiş gelmiş saatler yemek saatleri her şey karma karışık çocuk yani afallıyor. Burası güvenilir bir yer değil demeye başlıyor. Çünkü insanları hisse güvende hissettiren şeylerden birisi ritüellerdir. Hani her zaman diyoruz ya pandemi döneminde de ritüellerimizi koruyalım. Çünkü ritüeller insana hayat devam ediyor düzenli bir şekilde akıyor algısını veriyor. İşte biz de ritüellerimizi oturtalım evde ve buna uygun davranalım. Hani verdiğimiz sözleri tutalım, neredeysek zamanında gelelim, söylediğimiz şeyler doğru olsun falan. Zaten bu her zaman olması gereken bir şey. Yani güven konusunda. O yüzden bu, bu insanların hani tutarlı davranılmaya bunu görmeye ihtiyaçları var. Evet. Sevildiklerini bilmeye ihtiyaçları var. Bu iki ihtiyacı öncelikle karşılayalım. Sonrasında bireysel olarak bizim de sağlıklı yani kaygılı eşle yaşayan diğer eşin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için de artık sürekli ona hesap verme, sürekli her şeyini kontrol ettirme değil. Sınırlarımızı çiziyoruz. Hani ben işte şu şuradayım tamam bu bili artık zaman geliyor eşler birbirlerinin yüz ifadelerinden bile, konuşmalarından, yüzündeki gelinceki ifade eden nerede olduğunu bile kestirebiliyorlar. Yani <gülüyor> kiminle konuştuğunu bile hissedebiliyorlar. O yüzden hani artık bu konuda verici davranışlarımız olsun ama güvence vermeyelim. Yani sürekli onay. Çünkü hayat bize de burada. güvence vermiyor. Evet. Hayat bize garanti veriyor mu? Ben de bilmiyorum. Hayat zaten Senin bilmediğin, bilmediğin, bilmediğin noktadayım. Dolu. Aynı noktadayız. Evet. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama ne olacağına dair, olumsuzluklara dair tedbirlerimizi aldık. Tedbir bu. Hı -hı. Beş madde tedbiri varsa beş madde. Bir altıncısı yok. Hayır. Burada duruyoruz. Hı -hı. Evet. Bu mesajı verebilmek ve yapmamak artık. Yani evet. Orada için. kararlı durmak. Evet. Hani ben tutarlılık var. Ama bir de kararlılık var. Evet. Kendi sınırımızı da çizmeliyiz. Hı. Hani ben evet bir insanım, benim de bir gururum, onurum var. Hani bu konuda da her konuda da beni sorgulaman artık beni rahatsız ediyor. Yani orada sınırı çizmek, kendi bireysel alanımızın da olması, biz alanımızın da olması her şey bir dengeli, tutarlı ve sınırlarımızı koruma da kararlı. Evet. Yani orada eşin dirayetli olması, sakin olması hani o da öfkelenmeyecek. Öfkelenince işler daha çok karışır çünkü. Hı hı hı. Hani sakinliğini koruyabilip kararlı bir şekilde hayır bu kadar. Yani bilgiyi çok ayrıntılı açıklama yapmasına gerek yok. Şurdan şöyleydi bu kadar evet. yani. Sürekli mesela karısı ya da kocası işten çıkarılma kaygısı yaşıyorsa ve bunu eve yansıtıyorsa. Yani işte işten üç kişi çıkarıldı bugün sıra bana geldi gelecek uyuyamıyor uykuları kaçıyor. Bir ettik de yok bu ihtimal de var ama. Yani Herkes için var. Şimdi böyle sürekli karısı ya da kocası cinsiyet evet. vermeyelim x kişi olsun eşine sürekli bu kaygısıyla boğuyor ne yapacağını söylüyor sürekli felaketleştirme dediğiniz şey evet. oluyor kiranız öylece çocukların okul taksi var hastanenin masrafları olacak şu olacak bu olacak ben nasıl karşılayacağım sigortada olmayacak gibi bu şekilde sürekli karısını ya da kocasının başına etini yiyen bir eş varsa evet. bu kaygısına yönelik nasıl bir yaklaşım biraz somutlar, somut örneklerden bir Evet, şöyle mi? olabilir mesela ya diye başlıyor ya ya işimi kaybedersem Şimdi ya işimi kaybedersin mi parantez içerisinde alalım oradan diyelim ki biz yani mindfulness terapinin şeyinden örnek veriyorum orada diyelim ki yani yani. ben bu evet kabul ve kararlılık terapisi burada acaba ben bu düşüncem için ne yapabilirim şu an ben ne yapabilirim Yani çünkü anda kalmamız gerekiyor yani ben bu şu anda yapabileceğim şeyler ne var sınırlı şeyler vardır genelde bunları bunları yapıp sonra yoluma devam edebilmek. Yani ben hayatıma yine devam edeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Bazen bir tane örnek vermişti psikiyatristim. Benim hoşuma gitmişti arkadaş. Hani bir köpek geliyor diyor. Kucağınızda bir çocuk var. O çocukla beraber o köpeğin yanındasınız ama çocuğu bir yandan bırak bırakıp kaçar mısınız? Kaçmazsınız. O çocukla beraber kaçarsınız. Değil mi? Ya da o çocukla beraber savunursunuz. İşte hayatta da böyle acılar, kaygılar olacak. Yani hayatta hiçbir zaman kaygısız, korkusuz, imtansız bir hayat yok zaten. Yani herkesin bir şekilde sorunlarla karşılaştığını biliyoruz ve bu hayatın iyiliği, iyi ve kötü yönleriyle bir bütün olduğunu ve bunu kabul ettiğimiz zaman hani bunlar yaşanabilecek şeyler olabilecek ama ben şu anda o olabilecek gelecekteki uyarı sinyali vermiş ya bizim e, fıtratımız. O, onun için ne yapabilirim diye düşünüyor ve sonrasında yapacağını yapıp devam ediyor hayatına. Şöyle bir şey kaygı aslında normal gözle kullandığımız zaman yararlı bir duygudur. Yani kaygı tamamen olumsuz değildir aslında. Mesela şimdi siz e, ölçeceğim. Hocam ben kahvemi içiyorum ve sizi davet ettim. Ben şimdi kahve e, benden istemedim. Hani ben de koyacağım diye. Evet. Mesela şu an sizin pandemiden dolayı önlem alıyorum Tuba Hanım. Kaygım var ve e, kahveni istemiyorum diyebilir misiniz mi? Yani diye de, bilir, de bilir. bilir, Bu şimdi kaygı, burada biz bu hastaya demiyoruz ama. Hı hı. Önlem alıyor. Burada bir kaygısı var ve e, kaygısına dair önlemler alıyor. E, bu ama bilir, bu önlemler abartılmadan ha, Abartılmadan olduğunda hı hı. belki biz... Makul mantıklı evet. önlemler evet. belki. Şimdi mi? ben şunu demek istiyorum. kahve içecek. Kaygı tabii içebilirim. Ah, tamam hocama Sen, da ikram edeyim. Önce bir su içeceğim sonra. <gülüyor> tamam buyurun. E, efendim bu arada ben şöyle e, tekrar hatırlatayım ekranların başına yeni geçenler varsa bizler kaygılı eşle evli olmayı konuşuyoruz. Ve varsa eğer kaygılı karınız ya da kocanız onlarla yaşadığınız sıkıntıları belki hani yardıma ihtiyacınız varsa, aklınıza takılan bir şeyler varsa şurada adım adım insan Instagram hesabına sizler yazmaya başlayın. Neriman Hocam da ben de burada değerlendirmeye gayret edelim. Öykümüzün analizini yaparken aslında o öyküden çıkarımlarla sizin hayatlarınıza dokunmak istiyoruz. Ve kaygı gereklidir, şarttır, bizi hayatta tutar diyoruz. Peki nasıl yaşanırsa? Buraya biraz gelin abartı evet. konusu. Mesela işten çıkarılma olayında abartılı bir şekilde işten çıkma derdi her gün işten çıkaracaklar, işten çıkaracaklar, bitmiyor bile. Evet. Bu Karşı yağ teki. kalıplarının sonu gelmez. Evet. Bugün işi olur, yarın eşi olur, yarın çocukları olur, başka bir şey olur. Hı -hı. Her zaman bu hayatta bazı riskler olacak. Yani kaygı konusunda kaygının bize e, gelecekle ilgili bizim ona hazır olmamız için bir sinyal verdiğini Hı -hı. fakat bu sinyali yerinde ve dozunda kullanmamız gerektiğini bilelim. Aynen öfke gibi Mesela öfkesi tamamen olmayan bir insan sürekli herkesin önünde ezik durumda olabilir. Hani biraz kendisinin savunmasıyla ilgili bir duygu olarak fıtratımıza verilmiştir. Bizim paketimize yine aynı şekilde kaygı da vardır. Ya bu fıtrat özelliğidir ve bu fıtratımıza boşuna koyulmuş bir duygu değildir. Bu duygu yerinde ve dozunda kullanırızsa eğer aslında bizi geleceğe hazırlar. Mesela ileride sınavı olan bir öğrenci diyebilir yani içinde bir sızı olur hani ileride bir sınav var acaba başarılı olur muyum? O, o konuyla ilgili ne yapabilir? ve Düzenli verimli bir şekilde çalışabilir. Mesela ÖSES'e en çok karşılaştığımız. E ona çalışırken de kendisini mahvetmesi yerine ben bu sorun için ne yapabilirim? Düzenli çalışabilirim, Elimden Birini yapmışsam eğer sınava girdiği anda sınavın kapısından girdiğiniz anda diyorum ki ben sınavı kazandınız alacağınız not bellidir eğer heyecanlanmazsanız, eğer kaygılanmazsanız. Çünkü kaygı anında beyin kilitleniyor ve bildiğini de yapamıyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sınavda kaygıyı kontrol etmeyi öğretiyoruz. Hı hı. Bir takım var. Evet. tabii. Ee, tabii hani böyle bireysel olunca belki daha kolay ama değil mi? Evlilikte daha sıkıntı oluyor. Çünkü yani tabii ki evlilikte oluyor. daha çok kişiyi kontrol etmek var. Benim şu anda yakın zamanda çalıştığım bir aile var. Onda da ee, hanımı kaygılı, çok fazla kaygılı ve e, bir türlü unutamadığı küçücük geçmişteki olaylar e, ve burada geçmişteki yaşanan travmaları da ya gene olursa diye korkuluyor mesela gelecekte de. O yüzden sürekli onunla ilgili önlem alıyor fakat önlemin de ne olduğunu bilmediği için sürekli ne yapacağını da bilemiyor. Yani buradan eğer dinliyorsa gerçekten de hayatı kendisine de, ee, eşini de biraz mutsuzluk şeklinde yansıtıyor. Yani şimdi. şimdi o yüzden hani onunla çalışmayı bireysel öncelikle aile danışmasından önce bireysel danışmayı düşündük. Çünkü bireysel olarak eğer kendisini hayata güçlendirebilirsek hani o diyorum ya tolerans penceresini genişletebilirsek IMDR'da ve e, genişletebilirsek değil genişletiliyor. diğer çünkü etkili bir yöntem. Hani e, olasılıklara fazla yer bırakmıyor çok şükür. Yine tabii danışanın da gayreti gerekiyor tabii. E, danışanın buna gönüllü olması, onay vermesi ve de e, çaba göstermesi. Aradaki verilen hani haftalık süreçlerdeki görev yapması da gerekiyor. Ee, bunun yanı sıra diyorum ki kaygı evet bizim fıtratımızda olan ve dozunda kullanıldığı zaman Gerçekten faydalı bir duygudur. Ama burada işini kaybetme korkusuyla ilgili olarak mesela bu Mustafa öyküde Bey. Mustafa Bey eğer işini kaybetmekten korkuyorsa eğer bunun için ne yapabilirim diye düşünecek. Ya işimi kaybedersem cümlesini çerçeveliyoruz ve mesela burada ben bunun için ne yapabilirim gelecekte diye düşünebilir. Hı. Ne yapabilirim? Kendimi başka bir ananda iş arayabilirim. Kendimi başka bir iş yeri açmaya ya da bir başka iş yerinde de çalışabilmeye yani kendi yeteneklerimi geliştirebilirim. Mesela bu örnekte kendisini daha çok mesleğinde artılar ekleyebilir mesela yabancı dil yoksa yabancı dil öğrenebilir belki daha iyi bir iş bulabilir. Bazen bir kapı kapanırsa başka bir kapının açılacağı umudunu Yani burada taşırır. alternatifler korkumuz evet. var peki şimdi ne yapabilirim bunu? Evet. Bu, bu, bu beni nereye götürebilir? Kaygıyı her türlü kaygıda bunu yapmanız gerekebiliyor. Ee, yani yine... en kötü ihtimalle ne olur? Ne olur? Evet. Mesela bilissel davranış terapiti en kötü ne ihtimalle ne olur. ne olur diyoruz yani sonra bunu sorgulamaya başlıyoruz. Ne olur? Hmm. E ne olur ben buna hazır mıyım? Önce buna hazırlıyoruz İnsan buna hazırlanınca rahatlıyor zaten o zaman diyor ki ha tamam o zaman bunu yapabilirim cesaretleniyor ondan sonra diyoruz ki en iyi ihtimalle ne olur en iyi ihtimalle de olabilecek şeyler de bazen e, gerçek üstü olabiliyor hani en gerçekçi sonuç gerçek gerçekçi gerçek ikisi. ikisinin ortasında bir yerdedir yani tamamen her şey e, polyanlacılık gibi her şey çok çok çok iyi olmayabilir ama çok kötü de olmayacak yani gerçek ikisinin arasında bir yerde hı hı. biz buna hazırlanmak Olan. Sonrasında tabii sorgulamamız devam ediyor. Bir takım başka yöntemlerle biz e, dana terapiye devam ediyoruz. Şunu bileceğiz eğer kaygılı bir eşimiz varsa... Zannediyoruz biz evlilik terapisine gitmemiz gerekiyor. Burada evliliğimize bir sorun var. Aslında evliliğin bir kanadı olan diğer eşin bireysel anlamda kendini geliştirmesi ve kaygıyı yönetebilecek düzeye gelmesi gerekiyor ki evliliğe yansıyan, ilişkiye yansıyan problemler de ortadan kalksın diye söylemiş olalım. Evet. Peki kaygı... Yalnız burada bir de dikkat Buyurun. etmek istiyorum. Hani bu ıı, tetikleyen sebepler var. Hani evet. Bazı insanlar geçmişte kötü şeyler yaşamış oluyor. Tecrübe. Ve onları... Iı, çağrıştıran mesela diyelim bir trafik kazası yaşamış bir insan orada o trafik kazasındaki ıı, arabada çalan müzik yanında oturan kişi üstünde giydiği kıyafetin rengi her şey tetikleyici olabilir. Bunları gördüğü zaman da kaygısı devreşiyor gene olursa yani o yüzden ne yapıyoruz terapide bunları hani o konuların hepsini inceledikten ve onu hazırladıktan sonra yalnız onu o durumla yüzleştiriyoruz yani korktuğu, kaygılanabileceği en kötü ihtimali ne olabileceği amasız ama, tedbir almadan çünkü başlatan bir sebep vardır hani birçok sebepler sıraladık ya bir de Sürdüren sebepler var. Bu sürdüren sebepler kaçınma davranışları. Artık o arabaya binmekten kaçınıyordur. O, o taraftaki yola gitmekten Uçağı kaçınıyordur. Uçağa binmekten kaçınıyordur. Bin, yani her şeyi onu hatırlatan her şeyden kaçınıyordur. Ehliyet <gülüyor> sınavını <gülüyor> <Ne> kaybediyordur. <gülüyor> Bir daha ehliyet sınavına başvurmak istemiyordur yine kaçınıyordur. Belki. Evet yani bu kaçınma davranışlarını durduruyor. Yazılıyor bize Bu kaçınma davranışları. Hmm. Hani bu sorun de neleri yapamıyorsunuz? ya da neleri yapmaya başladınız. Hani bazen bazı şeylerden kaçınıyor bir de bazı şeyleri de yapmaya başlıyor ritüel olarak. Hmm. Hani o KBde özellikle ritüel olarak bazı davranışları yapmaya başlıyor ve bunları da durduruyor. Yani bunları durduruyoruz, kaçınmaları durduruyoruz ve e, onun... Girişimleri hareket <gülüyor> Evet, olayları evet yüzleşebiliyor. En sonunda yüzleşiyor ama tabii bu aşamalı oluyor. Önce eksplor olarak yani e, zihinsel olarak yüzleşiyor. Sonrasında davranış deneyleri dediğimiz olaylarla yüzleşiyor. Hı hı hı. En sonunda zaten kaygıda maruz bırakmayı, bırakmayı yapmak en zorundayız. son yapıyoruz. Evet. Ee, gideceğiz bunun çözümünü bireysel anlamda belki alacağız. Peki sorular da gelmeye başlarken yine hatırlatıyorum efendim adım adım insan instagram hesabındayız. Bizler kaygılı eş ile evlenmeyi konuşurken kaygılı eş ile yaşayanlara püf noktası Evet. Verir. Şimdi Püf biraz öncesine geçin. diyorum. <gülüyor> onun banteline basmayacak. <gülüyor> evet. Şimdi ben eşle çalışırken de öyle diyorum. Hani bu eşinizin tetikleyen konularını bu konulara girmeyeceğiz bir süre. Hı hı. Yani çünkü o işle ben çalışırken diğer eş onun tetikleyici davranışlarına girmeyecek. Oralara basmayacak ve ona sevgisini ve güven veren davranışlarını sürdürecek. Ondan sonra aile terapisine geçeceğiz mesela. Yani bazı şeyler de yapması gerekiyor. İşte diyorum ya kararlı Tutum, tutarlı tutum evet. artı güven verici davranışlar ama sürekli hesap vermek değil. Kesinlikle orada sınır çiziyoruz. Kararlı duruşu, duruşumuz oluyor. Yani istediği ve beklediği şeyleri yapmamak gibi. Evet hayır. Her zaman onun söylediği her şeyi de yaparsak onun da e, önlemleri Haygıyı besleyeceksin zaten sen. Haygıyı beslemiş oluruz. Haygıyı beslemiş Haklı kılacaksın. Evet. Dört gün önceden bütün ikramları hazırlayacağını listesini vermek yerine misafir geldiği gün görürsün hayatım. Ben sofrayı sana e, çıkaracağım deyip bu konuda belki bir keskin noktaya gelmek ama misafir geldiği gün o sofrayı gördüğü zaman evet çok boşuna telaş etmişim ve yüzleştirebilmek. Evet. evet. Değil mi? Tavrını koyabilmek de önemli. Hani sürekli ona göre davranırsa bu sefer onun da hastalığını beslemiş olur. Zaten kaygı... Hastalık demeyelim de hani kaygısını diyelim. Kaygı bozukluğu Evet ben. kaygı bozukluğu. Ee, ruh, Çünkü bu psikiyatrik bozukluğu. öyle bir aşırı bir psikiyatrik evet. hastalık değil. Yani psikotik bir hastalık değil. Kaygılı eşi geçelim. Kaygılı kim varsa etrafınızda şu an hayal edin. Gözlerinizi kapatın bakın onların aradığı şey kaygılı gözlerde. O titreyen gözlerde. Tedirgin bakışların arkasında bir güven arayışı var arkadaşlar. O yüzden güven duydukları insanların yanında çok fazla şikayetlenirler. Çünkü ben güven arıyorum, beni ikna et, bana bir garanti ver diye böyle bir Beden dili vardır. Böyle bir mesaj iletir size. Siz ne kadar güvenilir olabilirseniz, onun için çok önemliydi hocamın ilk söylediği karı koca arasındaki güven de öyle. Bu güvenin yanında da e, kendisi kendi hayatındaki duruşu, model olması. Evet. Kaygılı bir durumla karşılaştığında çok kaygılandım ama şöyle bir şey yaptım böyle oldu. Şöyle üzerine gittim. Ya yapamayacağımı düşünüyordum ama yaptım. Ya da çok kötü bir şey olacağını düşünüyordum ama olmadı. Ben en kötüsünü düşünmüşüm gibi birbirimize belki psiko eğitimler verebilmek. Bunu yönetebilen Bu kişi herkes evet. herkes yönete yani herkes yönetemiyor ama birçok kişi de yönetebiliyor kaygısını. Herkes de kaygı bozukluğu da görmüyoruz değil mi hocam? Evet. Bunlar da önemliydi. Şimdi birazdan ben sorulara geçeceğim. Fakat püf noktalarını verdik ya. E, hani böyle yolculuğa çıkarken e, ya yani birçok evdeki birçok kişi hazır ve nazır. O oto kontrol <gülüyor> Bittiği. Diğerlerini de otokontrolünü ele geçirmiş durumda çünkü. Şunu aldın, bunu aldın. Bu tarz olaylarda da hata yapabilme e, payını ayırabilme. Sanırım bu toleriden bahsettiğiniz... Tölerans. Bu... Tolerans. Onu verin. biraz açalım. Tolerans dedik ama belki izleyicilerin zihninde netleşsin istiyorum hocam. Her yüzde şey %100 e, sağlıkla, güvenle gidemeyebiliriz. Ama biz maksimum düzeyde o önlemimizi alıyoruz. Ama buna rağmen... Hala kaygılı her şey olabilir. Evet. Bunu nasıl, burada ne yapacak işler? Şimdi bakın mesela... Yine bir başka örnekten şey vereyim. Mesela iki tane insanın hani iki komşu ikisinin de oğlu askere gitmiş doğuda diyelim. Yani tabii ki doğuya askere gitmek biraz riskli olduğu için biliyoruz. Şimdi bir tanesi çok fazla tedirgin oluyor. Çok fazla endişeli oluyor. O gelene kadar acaba ne olacak başına bir şey gelecek mi şöyle olacak mı? Ötekisi de diyor ki hani Allah'a emanet ettim. Hani vatanımız için bunu yapacak yani bu kaçınılacak bir şey değil hani bu olacak bir şey o zaman hani o gelene kadar sadece dua edebilirim ama hayatıma devam edeceğim. Yani burada sadece yapabileceği şeylere odaklanmış ve hayatına devam ediyor sakin bir şekilde ama öteki sürekli huzursuz sansiyonları çıkıyor vesaire. Ama şimdi acaba bu iki insanın çocuğunun da öldürülme ya da şehit olma riskine kadardır? Yani değiştiriyor mu? Yani yaptığımız davranış acaba yani tedirgin olmak, huzursuz olmak acaba buna engelleyebilecek bir şey mi? Yapabileceğimiz ne vardır? Şimdi düşünüyoruz yani çocuklarımız da öyle. Yani şey Mustafa Bey'in de düşündüğü gibi biraz geç kalsılar acaba başlarına bir şey mi geldi? Şimdi anneler daha çok bunu yapar ama burada Yo, da Mustafa hocam, benim Bey şey Yok ama... ben açık söyleyeyim yani çok pimpirikli bir <gülüyor> konuda. Ne yapacak peki diğer iş? Yani diğer işte ona tabii ki hani telkin verebilir ama ee, tek başına bunu çözümlemesi mümkün Çok değil. Çok da işe yaramıyor. Ama niye dert ediyorsun ya gelirler birazdan. Otobüsü yani bu... kaçırmıştır. Yok şarjı bitmiştir. Bunlar değil Sürekli de. Sürekli bunları söylemekle diğer işi yoracaktır Hatta yani. Hatta hiç yaramıyor. dediği olur. Hani tevekkül dediğimiz olay var ya bizde. Hani biz eğer tedbirimizi aldık. Ne yapabiliriz? Gelecek için ne yapabiliriz? Şu anda ne yapıyorsak zaten gelecek buna göre şekillenecek. Yani ama bazı şeylerin elimizde olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Yani böyle bir hayat yok. Yani bu hayatı biz eğer yanlış öğrenmişsek, hani biz önlem alırsak, her şeyi kontrol edersek, başımıza bir şey gelmeden yaşayabiliriz diyorsak eğer bu mümkün değil. Yani Aslında bunu kontrol etmek mümkün değil. Nasıl büyüyoruz hocam? Başımıza bir şey gelerek, öğrenerek. Evet. mi? Yani başımını, çocuklarımızın başına da çok büyük şeyler değil ama hayatta kalabilecek ve tecrübe edebilecekleri şekilde bazı şeylerin gelmesine de müsaade etmeliyiz ki evet. ne yapacak? Onunla baş edebilme. Başına bir şey gelecek ki onu taşıyabilecek mi taşıyamayacak mının ayrımına varsın. En ama azından yanınızdayken. Uç noktalarda örnekler vermiyorum ufak örnekler. Hı hı. E, kaygıda. Ama niye kaygılanıyorsun işte e, dert ettiğin şeye bak gelirler birazdan diyen eş zaten sinirleniyor. Onu kontrol edemediği için o evet. bunları düşünemiyor zaten düşünemediği için böyle. Biz burada e, daha önce de geç kalmıştı yani bir, bir hafta önce de geç kalmıştı yine sen kaygılanmıştın ama eve gelmişti hatırlıyor musun? Hı. Belki bu tecrübenin olumlu halini yansıtabilmek, bunu düşünmek belki evet biraz biz psikologların yaptığı bir şey derken hani bu eğitimi almamış insanlar bunu akıl edemeyebilir ama. bu şekilde ama. de ona güvence vermek de diğer işi yoruyor evet. işte. Yani Sadece bu şu. Bunıltıyor. Kesinlikle orada konuşacak nasıl durduracak Hı. yani oradaki o ana getirmek yani. Bunu sen bu konuda dikkatini kaygılan... Dikkatini başka yöne çevirebilir. Evet. Yani dikkatini başka yöne çevirebilir ve bu konuda kaygılanıyorsun ama geçen de kaygılanmıştın yine gelmişti. Şu an onun kaza geçirmiş olma ihtimali yüzde kaç olabilir? Hensin Bunun için kanıtın ne? Şey yani şu an evet. ulaşamadın. Ben şimdi komşuya gitsem, şarjım bitse ve sen beni arasan, kaza mı geçirdim, uçak, uçak mı üzerime düştü, tren altına mı kaldı? Bu senaryoları yapıyorsun ama şarjı bitmiştir, telefonu kısıktır, görmemiştir, koltuğun arasına girmiştir telefonu da bir ihtimal... Bunları neden düşünmedin? Sence de bunlar mantıklı değil mi sorgulaması yapabilmek? Ama bu tabii çok üst düzeyde belki bir şey işler evet. arasında zor oluyor. Yani bu program bunlar için var. Biraz aydınlanmasın <gülüyor> <dağılsın> diye. <gülüyor> evet hocam. evet anladım. Evet. Yani bu şekilde yapabilir ve diğer eşin yapabilecekleri nefes egzersizleri, hani o anda Kaygılı kendisini eşin. rahatlatabilecek, kendisini nasıl sakinleştirebileceğini bilmesi. Daha öncesinde. Çünkü hepimiz stresli, kaygılı günler yaşıyoruz. O zamanlarda bizlerde ne yapıyoruz? Kendimizi sakinleştirecek bazı yöntemler e, buluyoruz. Yani en başta tabii bizim nefes egzersizlerimiz var, beynimize oksijenin daha çok gidebilmesi. Sonra kas gevşetme egzersizlerimiz var, bunları başlangıçta hani öğrenebilir. Bunu aslında e, internette de e, görsel olarak Türk Psiyahatli Derneği'nin de sitesinde var mesela. Orada e, nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve artı bunun yanı sıra güvenli yer egzersizleri gibi egzersizleri de öğrenip kendi kendine uygulayabilir, dua edebilir. Ve e, ne yapabilirim? Yani her zaman böyle düşünmek e, en güzeli. Yani şu anda yapabileceğim ne var? Hı hı. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Yapamayacağım bir şey varsa da tevekkül etmekten başka bir şey gelmiyor. Evet o anda? burada hani bir de şey var çok dağıtmak istemiyorum ama hani gözünün önünde olmadığı zaman. Çocukları, karısı, kocası, kaygılanan insanlarda ben nesne sürekliliğini toparlayamadıklarını düşünüyorum hala. Yani biz görmediğimizde o hayatta değil mi? <gülüyor> ee, i̇şte şu bardağı ben şimdi şöyle yapacağım, şöyle arkaya koyacağım. Bu bardak olmayacak mı olacak? Ee, biz görmediğimizde görmediğimiz diye başına bir şey geliyor değil aslında. Evet. Ee, biraz mantıksal çıkarımları bulmak. Onun kaygılarına kanıt. Senin bu kaygında seni haklı kılacak kanıtların ne? Bu sorgulamayı yaptırmak belki de Bahsetmişsin soracağım. Şimdi 15 dakikam kaldı. Soruları bilissel, da başlayalım. Tamam. Davranışında mesela en pratik yapabilecekleri şey kaygılandıkları o düşünceyi ne zaman nerede ne, ne yapıyorlardı mesela? Ne zaman bu düşünce geldi? Yani kendini kötü hissettiği zaman. Hı hı. Ne zamandı? O anda ne yapıyordunuz ya da ne, durumda ne vardı? Hemen arkasından ne hissettin? Çok aşırı derecede kaygılandın, korktun ama bu hemen öncesinde aklına ne geldi? Hı hı. Ya da bir nasıl bir görüntü mesela çocuğumu araba çarpıyor gibi bir şey gözünün önüne gelebiliyor. İşte veya aklına ya ya çocuğumu Allah korusun hani kaçırırlarsa vesaire gibi hani böyle şeyler geliyor. İşte o zaman kendisini kötü hissediyor. O zaman diyoruz ki hani bu düşünceyi sorgula. Acaba burada hangi bir e, yanlış bilişsel çarpıtma yapmış olabilirsin? Yani bunun olmalası nedir? Bunu destekleyen kanıtlar ne? Desteklemeyen kanıtlar ne? Bakıyor ki desteklemeyen kanıt daha fazla ve o zaman diyor ki evet gerçekten ben biraz olayı felaketleştirmişim yani bunu yazarak yaptıkları zaman görüyorlar evet, evet bunu yapabilirler ve anda da kalabilirler anda kalma deneyi yapabilirler veya kendilerini bir uçakta hayal edip aşağıda kara bulutlar olduğunu görebilir mesela o kara bulutların üzerine hepsini ee, bir şeyler yazabilir. Mesela ya çocuğuma bir şey olmalı. Kaygılarını. Ha, bütün kaygıları. Ya eşim beni aldatırsa, ya eşim şöyle olursa, ya işte kayınvalidem beni eşimden ayırırsa gibi şeyleri yazabilir. Sonrasında da uçağı yükseltip yani kendi seviyesini ona dışarıdan baktığında bunların sadece bir düşünce olduğunu görebilir. Evet biz düşüncemiz bir gülse biz bir gül bahçesiyiz. Yani düşünce gerçekten insanı olumsuz duygulara sürüklüyor. O yüzden biz düşüncemizi düzelttiğimiz zaman duygularımız ona göre de davranışlarımız değişiyor. Evet. Bunlar da önemli. O yüzden ne yapacağız? Kaygıya dair bu arada ben de tam gelirken arabada böyle bir video yaptım. Yaptım ne ya? Video <gülüyor> çektim, Instagram'a attım kaygıyla alakalı genel bir kaygıyla alakalı Belki bakmak isteyenler varsa benim Instagram'ıma da bakabilirler şu an en son gönderdi. Şey hocam bir anda hem düşünüyorum hem <gülüyor> yazıyorum hem <gülüyor> <de> oraya bakıyorum. <gülüyor> Çok güzel. Adım adım insan Instagram hesabındayız. 15 dakikadan az sürem kaldı. Derya Hanım'ın sorusuyla başlamak istiyorum. Çok uzun yazmışsınız özet yapacağım ben diğer sorulara vakit kalsın diye. 13 yıllık evliyim demiş hocam. Evet. Çok kaygılı bir eşim var. En son geldiğimiz nokta gece uyur gezerliği. Hmm. Ve saldırganlığı psikolojik tedaviye başladık bunun yanı sıra ne yapabilirim nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum ama aynı belirtiler 12 yaşındaki kızımda da var. Yani bu bir kısır döngü eşinin de annesinin kaygılı olduğunu ifade etmiş. Hmm. Genetik yatkınlıktan bahsediyor. Evet. Ne söyleriz? Şimdi öncelikle hani genetik yatkınlıkta ve biraz daha saldırgan davranışları da varsa yani öncelikle psikiyatriyle görüşmeleri gerekir ve ilaç tedavisine başlaması gerekir. Hani bu bir can simidi olarak düşünelim. Yani onun o şeyde rahatsızlığını elimle edecek, beynindeki kimyasalları tamamlayacak ilaçları öncelikle can simidi olarak atmak gerekir ve arka de terapiye. Yani bu hayat denizinde yüzmeyi öğrenmesi lazım. Bu hayatın gerçek yanlış öğrenmelerini bir yana bırakıp artık bu hayatın gerçeğini e, bununla kabul ederek yaşamayı ve buna göre de hayatını nasıl daha güzel nasıl kaliteli yaşayabileceğini öğrenerek yani bilisel davranış terapiler olabilir. AyMD da eğer travması varsa daha çok etkili olan bir yöntem o zaman ne yapacak? Yani terapiyle de hayatta yüzmeyi öğrenecek bence. Evet. Çünkü Yardım çocuğuna aldık. da çocuğu da onu modelleyebilir. Kesinlikle. Şu an hem genetik yatkınlığı vardır kızının hem, de, hem de davranışlar çok aktif saldırganlık boyutunda. Kaygılar demek ki öfkelendiriyor. Çözüm evet. bulamadığı için öfkelendikçe evet. saldırganlaşıyor. Burada ciddi anlamda bir tedavi şart efendim. Evet. Züleyha Hanım lütfen okuyun demiş okuyorum. Ben çok kaygılı <gülüyor> bir insanım. Ama eşim beni yani bu, bu durumu huysuzluk olarak nitelendiriyormuş. Kend, e, kaygılandığımda kendimi sakinleştiremiyorum. Eşim de sinirleniyor. Ne yapabilirim? Çok zor bir durum burada. Eşimin tahammülü yok kaygıya bir de. Evet. Ne yapacaklar hocamlar bu eşler? Evet öncelikle kendisini sakinleştirme yöntemlerini bulacak. Yani her insanın kendisini sakinleştirme yöntemleri farklıdır. Neyden mutlu oluyorsa. Hayatındaki mesela iki şey çok önemli psikolojik sağlamlıkta. Yani burada kaygıya karşı yapılabilecek, bireysel anlamda yapılacak en önemli şey psikolojik sağlamlığını artırması. Bu nasıl olur? Öncelikle yaşama sevinci veren, kendisini mutlu eden, bir takım faaliyetleri yapacak. İşte hobileri olabilir, spor zaten başta egzersiz, beslenme, uyku düzeni vesaire bunları yapacak. Ve hobileri, sevdiği arkadaşları, sevdiği müzikleri, her şeyleriyle yani bunu besleyecek, duygusal deposunu besleyecek. İkincisi de hayatında kendisine net hedefler bulacak. Çünkü o bir tutunacak dal gibi oluyor. Hayatına bir anlam, kendisine bir amaç, kişisel amaç, hayat amaçları ve anlamları. Bunları bulduğu zaman insan biraz daha ona yöneliyor ve nasıl diyeyim yeteneklerini de kullanmaya başlıyor. Ve yeteneklerini açtıkça kendisine güveni geliyor. Yani bir kısır döngüden çıkması aslında bir yerde. O yüzden diyoruz hani kendinize acaba kendinize bir hedefiniz var mı? Hayata bir anlam yüklediniz. Bugün sabah kalkmak için sizi mutlu edecek bir amaç var mı? Bir anlam var mı? Ne yapacaksınız? Yani burada hayatlarını güzel bir renklendirecek. Hani olur ya tabloya renkleri atarız. Onun gibi hayatını biraz renklendirecek ve kendi bir ögosunu ego gücünü güçlendirecek evet, öncelik sağlıklı bir egoya evet. gelecek. Ee, Nurdan Hanım karşımdaki insanla konuşurken hep kaygı, endişe, korkum oluyor. Ya yüzüm kızarırsa yine ya sosyal ansikte evet. evet diye kim olursa olsun daha konuşmaya başlamadan yüzüm kızarıyor. Kimseyle iletişim kuramıyorum İnsanlardan hep kaçıyorum bu durumdan nasıl kurtulabilir kurt, özür diliyorum kurtulabilirim demiş. Evet evet belki hani Evlilikte konuştuk ama arada böyle soruları da bence de evet, Nefes alma egzersizleri, kas eşitme egzersizleri, güvenli yer egzersizleri vesaire bunları hani internetten bulup öğrenebilir. Ama bir de şu var hani bir insan yüzmeyi öğrenmesi için denize girmesi gerekir. Yani bu insanın da sosyal ansikiyete de özellikle hayatın içine girmesi gerekiyor. Yani birisinde yüzü kızaracak, ikincisinde yüzü kızaracak. Yani biz şöyle diyoruz hani bazen çok utangaç oluyorlar. Hani, e, rahat olası atılganlık e, şeyinde. Orada e, mesela bazen davranış direkleri veriyoruz. Özellikle Mesela elimi titreyeceğinden korkuyorum diyeceğim. Gir topluma ve elini titre. Ne olacak? Yani en kötü ihtimale ne oldu? Titret elini. Herkes ayıplasın, herkes gülsün. Ayıplaşın. Sen de onlara gül. <gülüyor> bu benim başıma geldi çünkü yani çok böyle yüzün kızarabilir. Kesin kızarsın. Yaşadığı bir şey. Yani burada şey düşünülüyor. Bir de bu sosyal olarak hani kaygılı olanlar evet. sosyal kaygı bir şey yapılacağını bu. düşünenler. Ee, Zannediyor ki çok. sunum yapanlar ya da bir konferans veren insanlar çok rahat çıktı. İlk başta bunu yaparken. Hayır. Siz de öyle mesela konuk olarak Hayır. çıktığınızda burada kaygılanmamışsınızdır mıdır? Evet, mesela ben hala konuşur <gülüyor> Hala dilim Yorgunsunuz sürüşüyor. o yüzden. Uykusuzum dün de beşik sağladım Şimdi ben de ekrana çıkarken ilk gün heyecanlanmadım mı ya da bir, ilk gün değil ilk bir ay çok böyle tedirgin olmadım mı? Oluyorum zaman zaman oluyor. Biz ne düşünüyoruz? Bizi e, kafalarında gece gündüz ay nasıl rezil oldu. Tuba Hanım'ın nasıl dili suçtu ya rezil şey. Bunu mu diyecek insanlar? Bir saat belki şu an bana güleceksiniz ya da bir suçlu bunun için sunucu diyeceksiniz. Ne ne Olsun diyeceğim ben işimi yapacağım belki o an benim gerekçelerim var. Ama şu da var evet işimizi iyi yapmalıyız, performansımızı göstermeliyiz ama insan kusursuz değil hataya açık. Zamanla gelişecektir. Zamanla gelişecektir. İlk YouTube videoma bakıyorum şimdikine bakıyorum fark edebiliyor. Siz evet, de evet, kendiniz evet. de bunu görüyorsunuz. Benim de. ilk televizyon programım vardı <gülüyor> bundan belki 10 sene önce. O zaman böyle o kadar çok şey anlatmaya çalışmışım ki böyle her şeyi birden anlatayım isterken. Bu sefer yarıda kalmış mesela. O kadar konu yüklemişim. Yani oluyor. Bazen mesela çocuklarla ilk görüşmem gençlerle. Onlar ağlarken... Odadan çıkınca ben de onların arkasını alıyordum. Ama şimdi artık diyorum ki yani o zamanlar tabii ilk başladığında. Yani ilk basamakla son basamağı hedeflememek lazım. Yani bu zamanla gelişen özellikler. Sosyal, sosyallik de öyle değil midir? Hı hı. Küçüklükte mesela annemizden kopup başka insanlarla işte ilkokul, öğretmenler, arkadaşlar derken sosyal halkalarımız genişliyor. Ama burada da mesela. İnsanlar içerisinde konuşmaktan utanıyor yani genelde dış onaylı olanlar hı hı. yani dış onaylı hani bana ne derler yani şu <gülüyor> mahalleliler ne der var ya hani her ila, el alem ne der baskısı büyük hapishane dediğimiz hı hı. yani el alem ne deri artık bırakıyoruz yani el alem ne derse desin ben önemli olan elimden geleni yapayım. Gerisini artık bırakıyorum. Herkes ne düşünürse düşünsün. Önemli olan benim kendi hakkımdaki düşüncem. Benim kendimle mutmain olmam. İç evet. Zorun, iç, i̇ç barışın önemli. Yani iç onaya dönmek gerekiyor. Evet. Ama bu zamanla oluyor tabii. Ve yapa yapa az önce aslında hocamın söylediği size ee, bu hani utanıyormuşsunuz ya insanlarla konuşurken yüzünüz kızarıyor kızarsın kızaracak kızaracak kızardığı için patlamayacak o yüz. Bir süre sonra <gülüyor> kan dolaşımı yerine gelecek ama siz bunu yaparsanız bunun üzerine giderseniz bu düzelecek. Yani durduğunuz yerde şey bekleniyor ben bunu da videoda söyledim. Kaygıyı yok etmek için oturacağız ne yapmalıyım? Şimdi ne yapacağını söylüyorum diyor ki mesela. Ama ben bunu yapamam, kaygılanıyorum. İşte bunu yapamadığın için kaygılanıyorsun. Yapsan evet. kaygın azalacak o demek dönüyor, belki aynen gerekiyor. öyle. E beş ben bir tane örnek de Hı. vermiştim de gencin bir tanesine hani çok işte yüzüm kızarıyor, utanıyorum dedi. Yani biz de ki şey yapacaksın Kızılay'da en kalabalık yerde karşıya hey merhaba diye karşıdaki bir kaldırımdaki bir şeye birisine bağıracaksın. Yani bağırdı evet. <gülüyor> yani yaptı. bir şey olmadı. Derken doğru. ve utanmadı yani evet. Ne olacak ay ne yaptı bana mı seslendi deyip belki evet. bir bakacak. Hey, hey, mi bu ne Merhaba dedi evet. mesela. Bunlar yüzleştirmeler efendim BDT'nin parçasıydı. Belki son sorum olacak vaktim daralıyor hocam. Evet. Saniye Hanım demiş ki selamünaleyküm aleykümselam. 56 yaşındayım. 6 yaşındayken annem bizi bıraktı ve babamdan boşandı. Ben her zaman her konuda kaygılıyım. Hı -hı. Depresyon ilaçları da kullanıyorum ara ara şu anda eşim onkoloji hastası ben kendimi çok yalnız ve karamsar hissediyorum Lütfen terapi konusunda da destek bekliyorum demiş Hı -hı. ama ne yapabilir yani burada işte annenin yokluğu değil mi 6 yaşında? Yani orada bir travma var evet. yani terk edilmiş değersiz hissetme var büyük ihtimalle hayata karşı kendisini kanatları kırılmış hissetme var yetersiz hissetme var Bütün bunları aslında aşabilir yani terapi ile aşabilir yani kendi kendisine aşması da biraz zor hani depresyona girince de mesela depresif olanlarımıza öncelikle can simidi olarak davranış şeyleri veriyor. hani ödevleri hani mutlaka aktiv, aktiviten olsun hani hayata katıl hayattan çünkü geri çekiliyorlar bu sefer hepten kendilerini dinlemeye başlıyorlar Hayat fakirleştikçe o yüzden bir an önce sevdiği arkadaşlarını sevdiği filmleri vesaire hayatın içine girecek yani Oradan çıkacak evet. ama zaten de hastası da var yani o da onu sürükleyerek tekrar yalnız kalırsam Süreçte bir var. Süreçte kendisi de bir destek evet, alsa destek çok daha iyi. destek alması çok güzel olur. Eğer, eğer imkanı yoksa. Için. Allah'tan şifalar diliyoruz efendim. Amin. Şey eğer imkanı yoksa mesela geçen Dost TV'deki bir arkadaşımız aradı. Sonrasında ben telefonunu istedim ama silinmişti. Yani Hatice Hanım aramış. Yani keşke hani imkanı yoksa eğer. Telefonumu verebilirsiniz. Yani görüş edebilirim. Hı hı. Ee, arkadaşlar yardımcı olsunlar o zaman. Makbule'ye söylemiş olalım buradan. Hı hı. Ee, Emine Koçak demiş ki bunu söyleyecektim. Teşekkür ediyorum yayın sonuna. Şimdi biz bu kadar terapilerden bahsettik. Kaygıdan bahsettik ama lütfen söyleyin. En büyük eksikliklerinden e, eksikliği olan B12'nin kaygıyı tetiklediğini de söyleyin. Demiş. Zaten depresyon kaygı anksiyete değil mi? Bunlarda biz ne diyoruz önce gelen danışanlarımdan? Ben söylüyorum bunu. Kan değerleri, ferritin dediğimiz demir ek demir hı. bağlama eksikliği. B12, D vitamini bu dördünün gerçekten sağlıklı düzeyde olması olduğundan emin olmak zorundayız. Bu da bir evet. gerçek özellikle D vitamini e, psikolojik e, rahatsızlıklarda biyolojik yani temeli Biyolojik sağlıkta da önemli D vitamini evet. şu anda mesela pandemi içinde bağışıklık sisteminde D vitamini kullanılması öneriliyor zaten evet. sağlık. Evet hocam yayınımız efendim burada sona erdi. Çok tatlı, çok cici bir sohbetti. Haftayı böylelikle bitirmiş olduk. Evet. Ee, Neriman Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sizin ederim. Sizin bu anne yaklaşımınız, evet. o, <gülüyor> şefkatiniz, konuşmalarınıza yansıyor ve izleyenlerimiz de bundan çok memnun olduklarını ifade etmişler. Vakit yetmedi okuyamadım. Teşekkür Sizlere teşekkür ediyorlar. Ben bir aracı olarak bunu iletmek isterim. Sağ olun çok teşekkür ee, ederim. Ayaklarınızı Ben de gözlerinden öpüyorum. Ve efendim. Bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Neriman hocamla kaygılı bir eşle evli olmayı konuştuk ama genelde sizin kaygıya dair sorularınıza da cevap vermeye gayret ettik. Ve efendim sizleri Allah'a emanet ediyorum bir başka programda adım adım insanda yine bulaşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.